Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve ala Rabbil İlahi Kibberi ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Amma ba'du. Bir önceki dersimizde Şeyh Muhammed İbn Abdül bize şunu anlattı. Dedi ki, İslam'ın aslı, İslam'ın özü kişinin Allah Azze ve ibadet etmesi ve onun dışında hiçbir şeye ibadet etmemesi, hiçbir şey Allah'a şirk koşmamasıdır diye. Daha sonra bize dedi ki, Şirk, bir insan Allah'a ibadet ediyor olabilir. Fakat şirk bu ibadetin içerisine girdiği anda artık ona ibadet denmez. Suret olarak, şekil olarak ibadet olsa bile şeriat nazarında onun da ibadet değildir. Örnek, dedi ki, nasıl ki abdest almış olan bir adam abdestsizlik hallerinden biri huku bulursa, yani abdesti bozan unsurlardan biri gerçekleşirse, ona abdestli denmiyorsa, artık o abdest abdest olmaktan çıktıysa ibadet de böyledir. Allah'a kulluğun içerisine şirk girerse, Artık onu Allah'a kulluk denmez, Allah'a kulluk bozulur. Burayı anladık değil mi? Şimdi burayı bitirdikten sonra şimdi yeni bir bölüme geçti. Bize dedi ki bunu da bilmenin yolu dört tane kaideyi bilmekten geçer. Şimdi bu dört tane kaideye girmeden önce şunu söyleyeceğiz yani bu kaideleri bize verdiğinde biraz şaşıracaksınız. Çünkü kaide şirk tevhidi birbirinden ayırmak mesela bize orada ne demişti? Şirki tanıman lazım. Yani bilmen lazım ki senin üzerine bilinmesi gereken en önemli mesele şirkin bilinmesidir. Umulur ki Allah seni bu şebekeden, bu avdan kurtarır, şirkten kurtarır. Fakat burada vereceği kaidelerde şirk ile tevhidi birbirinden ayırmak ziyade, müşrikle muhidi birbirinden ayırdığını göreceğiz. Yani hani nasıl bir insan bazı ameller kendinde bulunsa bile İslam'a benzeyen, fakat şirk olduğu için İslam onu Müslüman kabul etmemiş, bize bunu anlatacak. Niye? Bunun sebebi ne? Bunun sebebi şu. Çünkü e, İslam tarihinde, tarih boyunca vahiy açısından söylüyorum. Şirk ile tevhid arasında bir kapalılık yok. Şirk de apaçık, tevhid de apaçık. Çünkü insanlar bu gayeden dolayı yaratıldığı için haşa ve kella Allah azze ve celle insanın kendinden dolayı yarattığı gayeyi açıklamamış olması düşünülemez. Yani bir adam dese ki mesela Tevhid meseleleri, şirk meseleleri bunların anlaşılması Kuran-ı Kerim'de net değil. Bu sözü yani söyleyen çok var şu anda. Çünkü mesela diyorlar tevhid çok net değil Kuran-ı Kerim'de. Emin olun bu sözü Fırat'a atsanız Fırat'ı necis yapar. Yani söz olarak mücessem olsa Fırat'a düşse bütün Fırat'ı necis kılar. Niye? Çünkü nasıl Allah Azze ve Celle insanlığı kendinden dolayı yarattığı gayeyi insanlığa açıklamamış olacak. Yani sizi bundan dolayı yarattım ama... Sizi kendinden dolayı yarattığım mesele kapalı bir mesele. Onun için hadi kolay gelsin size, araştırın durun bakalım. Böyle bir şey yok. Tevhidinde, şirkinde delilleri apaçık. Kapalılık nerede kaynaklanıyor? Kapalılık şurada kaynaklanıyor. Hayatının bir kısmında İslam'ın öğretileri olan, diğer kısmında ise şirk olan insanlar işi karıştırıyorlar. Öyle mi? Şeyh Muhammed İmni da aynı bu problemi yaşadığı için yani adam namaz kılıyor, fakat namazının sonunda yaptığı duada Allah'a şirk koşuyor. Namazı gerçekten sadece Allah için kılıyor. Yani müşrik gibi namazını puta puta kılmıyor ve ilah dediklerine kılmıyor. Namazı sadece Allah'a kılıyor. Fakat namazı bitirdiğinde elini açtığında Allah'a şirk koşuyor. Oruç tutuyor gerçekten. Orucunu sadece Allah'a tutuyor. Fakat oruç akşamında yaptığı fiillerde mesela Allah Azze ve Celle bir şeyleri ortak koşuyor. İşte gidiyor kabrin yanında iftar veriyor. Oradaki velinin tasarruf hakkına sahip olduğuna inanıyor vesaire vesaire Veya işte adam mecliste parlamentoda gidiyor me meclisin mescidinde alemlerin Rabbi olan Allah'a secde ediyor. Yani orada secde ettiği kişi bizim de secde ettiğimiz Allah bir başkası değil. Fakat oradan çıkıp tekrardan o ana salona geldiği zaman ben ilahım diyor lisan-ı haliyle kanun yapmaya başlıyor. İşte bu insanların kafasını karıştırıyor. Yani bu nokta birçok insanın kafasını karıştırmış. Şeyh Muhammed bin Abdüluhab da bunu görünce Ha, demiş ki ben ne yapayım o zaman? Bazı insanların İslami görünen veya tevhidden olan bazı şeylere inanması veya bazı İslami amelleri yapması, bununla beraber hayatlarında şirk varsa Allah katında bunun hiçbir faydası yok. Biz aslında bunu öğretmeye çalışıyor. Çünkü tevhid şirkte kapallık yok. Kapallık nerede? Müşrikle ile muvahhid arasında. Onun için bize müşrik muvahhid meselesini burada anlatıyor. Kim müşriktir? Kim muvahhiddir? Tevhid şirk meselesine hiç girmedi sebebi de tevhid, teşhir de, de zaten gayet Kur'an-ı Kerim'de açık. Okuyalım. Bismillah. El-Qa'idatul-Ula En-Te'alama Senin bilmendir. en el lezine katelehum resulullah Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kendileriyle savaştığı kafirler mukirune ikrar edici derler. İqrar ederler. Neyi ikrar ederler? Bi-En-Allahe-Te'alâ Hüvel-Khaliku Allah Azze yaratıcıdır. Er-Raziku Rızık verendir. El-mudebbiru, işleri düzenleyen, işleri yönetendir. Ve enne zâlike ve bu, yani bu inanış, bu ikrar ettikleri nokta, lem yudkhilhum fil-İslami, onları İslam'a dahil etmedi. Yani Allah'ın yaratıcı olduğuna inanmak, rızık verdiğine inanmak, kainatın işlerini yürüttüğüne inanmak, onları İslam dairesine ne yapmadı? Sokmadı. Ve delilu, bunun delili ne? Allah'ın şu sözüdür, Kul, de ki, Me yezukukum minas-sema'i vel Size yerden ve gökten rızık veren kimdir? Sizi rızıklandıran kimdir? Soru bir. 2. Emme yemliku's-sema'a vel-absar. İşitmeyi ve görmeyi mülkünde bulunduran, elinde bulunduran kimdir? Sor. İkinci soru 2. 3. Ve men yukhricul hayye minal meyet ve yukhricul meyta minel hayy. Ölüyü diriden, ölüden çıkaran kimdir? Soru 3. Ve men yudabbirul emra? Ve işleri düzenleyen İşleri tedbir eden bir düzene koyan kimdir? Fese ya Allah. Sana Allahtır diyecekler. Bu dört sorunun cevabı da müşriklerin yanında Allah'tır. Söyle, fakul e felatettaqun. De ki öyleyse sakınmaz mısınız? Şirk koşmaktan korkmaz mısınız? Diye Allah zevcile soruyor. Şimdi birinci kaidemizi anladık o zaman, değil mi? Bir insanın Allah'ın yaratıcı olduğuna, işleri düzenlediğine, ölüyü diriden, diriyi ölüden çıkardığına inanmış olması, işitmeyi, görmeyi ve bütün duyguların, bütün duyguların mülkünün Allah'ın elinde olduğuna inanması insanı İslam dairesine ne yapmıyor? İslam dairesine sokmuyor. Peki niye? Çünkü şundan dolayı. İslam'a giriş için Allah da özelde neyi şart koşmuş? Yani bir adam diyelim ki Müslüman olmak istiyor. Ben Müslüman olacağım. Müslüman olduğunu ifade etmek için hangi kelimeyi nutk etmesi lazım? La ilahe illallah kelimesinin nutuk lazım değil mi? La ilahe illallah dediği zaman aslında bu la ilahe illallah değil mesela, Bu la ilahe illallah bir şeylerin sembolü. Yani inanılması gereken ve reddedilmesi gereken esasların sembolü. Kişi bunu söylemiş olduğu zaman kişi bu sözüyle şunu kastediyor. Yani ben la ilahe illallah'ın içerdiği bütün inanılması gerekenlere inanıyorum. La ilahe illallah'ın nefiyeti reddettiği bütün reddedilmesi gerekenleri reddediyorum tek tek bunları anlatamaz ya adam İslam'a girerken oturup benim bütün itikadım budur diyemeyeceğine göre Allah Azze ve Celle o olmazsa olmaz itikade bir sembol koymuş. Bu sembol de kısa herkese kolay olan bir şey. La ilahe illallah. Kişi bunu söyleyecek ve bunu söylemiş olduğu zaman da İslam diline girecek. Şimdi La ilahe illallah'a baktığınız zaman La ilahe illallah iki kısımdan oluşuyor. Bir kısımda nefi var, bir kısmında ispat var. Nefi hangi kısım? La ilahe kısmı. Yani nefh ediyorsun. Hiçbir ilahı kabul etmiyorum. Niye? Çünkü bu la, la ilahe illallah'ın başındaki la, la inefi cins değil mi? La inefi cins ne? Bu işin cinsini nefi ediyorsun. Yani hiçbir parçasını kabul etmiyorsun. La ilahe, la ilahe diyorsun. Bütün ilahlık iddiasında olan, bütün insanların ilah kabul ettiği hepsini reddediyorum. Sonra illa Allah'a diyorsun. Sadece Allah veya illallahu diyorsun. Sadece Allah azze ve celle'yi kabul ediyorum. Yani ilah olarak tek kabul etmiş olduğum şeydir. Allah'tır. Öyleyse ne çıkıyor buradan ortaya sonuç olaraktan? Kelime-i tevhid nef yettiği de ilah, uluhiyet ispat ettiği de uluhiyet. Doğru mu? Hem nef yettiğin uluhiyet hem de ispat ettiğin uluhiyetse öyleyse temel olarak anlamamız gereken mesele ilah ne demek? Temel olarak anlamamız gereken mesele ilah ne demek? İlah, Arap duvatında ki kullanımı var, bir de şeriatta kullanımı var. Şimdi ona bakacağız. Oradan la ilahe illallahın ne olduğunu Kişinin neyi nefret ettiğini, neyi ispat ettiğini anlayacağız. Tamam. İlah ne demek? İlah'ın Arap lugatındaki manası. Kendisi kendisine özlevi duyulan, sevilen azaleti karşısında hayata düşük. Tamam. Şimdi tek tek söyleyelim bak. İlah, birinci olaraktan bütün Arap hamuslarının temel verdiği mana ilaha. İlah ne gibidir? Kitap gibidir, maslardır. Tamam. İlahun kelimesi, kitab'ın kelimesi gibi maslardır. Nereden gelmiş peki? اَلَهَ يَعْلَهُ Dan gelmiş elehe <gülüyor> <gülüyor> ye'lehu'dan gelmiş ee, ilah kitap ilah me'luh yani me'bud nasıl ki kitap dediğimizde mesela niye buna kitap diyoruz? içinde yazılar yazılmış olduğundan dolayı aslında bu nedir? isme foldür değil mi? kitabun mektup manasına ilah da aynen böyledir ilahun yani me'luhun manasına ibadet edilen, kendisine ibadet edilmiş olan varlık lisanul Arabta İbnül munzur diyor ki ilah Mahbuddur. Kim kimi ile kim kime ibadet ederse o ona ibadet edilenin yanında ilahdır diyor. Putlara da bundan dolayı ilah denildi. Hani alihe deniyor ya ilah alihe putlara. Çünkü diyor müşrikler putların ibadeti hak ettiğine yanırlardı. Yani putlara da bir takım ibadetlerin yapılabileceğine inandıkları için onlara ne dendi? Onlara şey dendi. İlah e, dendi. Ve Arabiyyatında temel olarak hemen hemen bütün kamuslarda verilen birinci mana bu. Elihehu ey Ona onu ilah edindi yani ona ibadet etti. İlahun yani mabudun yani me'luhun. Burası anlaşıldı değil mi? İkinci manası ise elihe ey tahayyara fihi. Yani onda şaşkınlığa düşmek. Ama bu ne zaman olur? اَلِيْهَ يَعْلَهُ عَلِيمَ يَعْلَمُ Babından olduğu zaman olur. Yani dördüncü babtan olduğu zaman bu kalıpla, bu sigayla geldiğinde tahayyara. Yani akılların kendinde şaşkınlığa düştüğü, niye akıllar bir şeyde şaşkınlığa düşer? Mesela bir şey gördüğümüzde çok şaşırırız. Çünkü bize olagan üstü gelir. Yani alışılmışın dışında olur. Allah Azze ve Celle de insana göre çok yüce sıfatlara sahip olduğu için çok böyle insanın aklının almayacağı büyüklükte, azamette olduğu için insanlar Allah Azze ve Celle'de şaşkınlığa düşerler. Elihe <gülüyor> اِلَيْهِ اَيْلَجَأَ اِلَيْهِ Üçüncü manası. Yani elihe bir şey bir şeye ne yaptı? İltica etti. O zaman Allah Azze ve Celle nedir? Melcedir. İnsanların sıkıntılarında ilah demek insanların sıkıntılarında, darlıklarında bir şeye şey yapması, iltica etmesi, bir şeye sığınması buna ilah denir. Doğru mu? Elihe <gülüyor> اَنْكَزَ Yani ihtecebe. Allah Azze ve Celle ilah dediğimizde ihtecebe. İhtecebe ne demek yani perdelendi. Kendisini bir perdenin arkasına aldı. Bu Allah için var mıdır bu mana? Vardır. لَا تُدْرِكُهُ ve وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْسَارُ Yani gözler Allah Azze ve Celle'yi idrak edemez. Fakat Allah Azze ve Celle onları idrak eder. Sahabe sordu. Ey Allah'ın Resulü sen mi Miraç'ta Allah'ı gördün mü? قال نورun enna erahu Yani Allah Azze ve Celle nurdur ben onu nasıl göreyim? dedi peygamberimiz. Gözler Allah Azze idrak edemez. Kıyamet hariç tabi. Niye? Çünkü Allah Azze Celle, nuruyla perdelenmiştir insanlardan. Başka? Elihtu ileyhi ey tu ileyhi Yani sen bir şeye doğru sükunet bulduğunda mesela desen ki ben falanca mekana girdiğim zaman orada böyle bir sükunet buluyorum. Mesela <gülüyor> manalarından bir tanesi budur. Yani rahatlıyorum. Heyecanım, stresim hepsi gidiyor. Mesela Allah da böyledir. Onu zikredenler ona dua edenler, ona yönelenler, inabet edenler bir sükunet bulurlar. Kalplerinde bir rahatlık bulurlar. <gülüyor> Dikkat edin kalpler Allah Azze ve Celle'yi zikretmek ile mutmain olurlar diye. Bunlar yani bu saymış olduklarımız Arap lügatında ilahın manaları. Şimdi şeriat hangi lügatla indi? Arap lügatıyla indi. Doğru mu? Fakat şeriat Arap logatında bir takım tasarruflarda bulundu. Nasıl? Bazı kelimeleri kavramlaştırırken yani İslamileştirirken Arap'ın kullandığının aynısı gibi kullandı. Arap'ın kullandığının aynısı gibi kullandı. Bazı kelimeleri alıp kavramlaştırırken Arap'ın kullandığından daha geniş bir mana verdi. Bazı kelimeleri alıp kullanırken de Arap'ın kullandığından çok çok daha daralttı. Yani Arap onu geniş bir manada kullanıyor. İslam o kelimeyi aldı, manasını daralttı, daralttı, belli bir öze hasretti. Ondan sonra İslamileştirdi, kavramlaştırdı. Doğru mu? Bunu bilmemiz lazım. Niye bilmemiz lazım? Çünkü bütün İslami kavramlar Arap lugatından alınmış. Eğer biz şeriatın Arap lugatı üzerindeki tasarrufunu bilmezsek kelimelere yanlış anlamlar yükleriz. Doğru mu? Bundan dolayı geçen derslerden birinde de söylemiştim. Bütün bidat ehline bakın, bütün bidat ehline istisnasız söylüyorum. Kur'an-ı Kerim'e yoğunlaşırlar. Bu birincisi yani Türkiye'de nerede tanıdığınız bir müptede varsa, e, insanları saptırmak isteyen adam varsa, Kur'an-ı Kerim üzerinde aşırı bir yoğunluk gösterdiğini görürsünüz. İkincisi lugat üzerinde çok ciddi bir çalışmaları vardır. Ama nasıl? Lugatı şeriattan kopararak. Yani şeriatın lügata yüklediği manadan ziyade, şimdi adam sözlüğü önüne alıyor. İmam Şafii'nin dediği gibi Arap lügatı dillerin en gelişidir. Doğru mu? Sözlüğü önüne alınca adam, bir kelimenin belki yüzlerce kullanımı var, istediğin tarafa çekebiliyorsun. Doğal olarak bir ayette yüz tane farklı yere çekilmiş. Mesela örnek veriyorum adam anlatıyor, diyor ki, Allah Azze ve Celle dedi ki ''Halakar insana min halak'' ''İnsanı halaktan yarattı'' Alak kelimesi, doğru mu? Halak'ın manası ne? Alak. Halakal insana min alak. İnsan neden yarattı Allah? Pıhtı değil mi? Kanın pıhtılaşmış haline Araplar alak diyorlar. Alak diyor aslında alakadan gelir. Bak şimdi dikkat edin buraya. Alak aslında alakadan gelir. Güzel. Çünkü alika, teallaka diyor ki bi keza Alakadar olmak, alakalı olmak, alaka. Bir şeyin bir şey arasında alaka olabilmesi için Arap lügatında özünde sevgi olması gerekir. Tamam onu da anladık. E, Peki sonuç? Allah insanı sevgiden yarattı. Netice? Herkesi seveceğiz o zaman. Nasıl yani? Yahudi de seveceğiz, Hristiyanı da seveceğiz, Müşriyi de seveceğiz. Seveceğiz. Herkesi seveceğiz. Sebep ya ammü sebep. Çünkü Allah insanı şeyden yarattı. Allah insanı alaktan yarattı. Şimdi bu müptedi, bu küfre nereden ulaştı? Lügatla ulaştı. Peki nasıl lügatla ulaştı? Çünkü lügatla şeriat arasındaki bağlantıyı kopardı. Lugatla şeriat arasındaki bağlantı kopunca, sözlükle Kur'an arasında bağlantı kaldı. Ha. Arap lugatı da geniş bir dil olduğu için çek çekebildiğin yere nereye kadar çekersen işte ortaya bu tip küfri sonuçlar çıkıyor bu sefer, tamam Onun için ilim talebesi neyi bilmek zorunda? E, Arap lugatı ile şeriat arasındaki münasebeti çok iyi bilmek zorunda. Ve en temel kaide burada nedir? Şer'i kullanımlar her zaman lugavi kullanımlara şeydir, e, mukaddemdir. Doğru mu? Biz bunu nerede anlatmıştık? Hatırlıyor musun Murat abi akide derslerinde? Vela bera meselesini anlatmıştık değil mi? Demiştik ki çünkü dinde ha aşırılık, ha ifrat, ha tefrit fark etmesin. İkisi de yasaklanmış mıdır? İfrat da yasaklanmış, tefrit de yasaklanmış. Hatta i̇bn Kayyim ne diyor? Şeytan bir insanı ya ifrata ya tefrite düşürmek ister. İster ifrata düşürsün, ister tefrite düşürsün, kuldan elde etmek istediği payı almıştır. Şeytanın kuldan elde etmek istediği pay nedir? وَلَاُغُوِيَنَّهُمْ اَجْمَعِينَ Ben onların hepsini saptıracağım. Şeytanın payı bu insan üzerinde. İstediği has, istediği pay bu. Seni ifrata da düşürse sıratı müstakimden çıkarmış olacak. فَاسْتَقِمْ كَمَا اُمِرْتَ Emrolunduğun gibi dost doğru ol. İfrata da düşsen yolun bu tarafındasın, tefrite de düşsen, gevşekliğe de düşsen yolun bu tarafındasın. Öyleyse insan istikamet üzere olmakla emrolunmuş, ifrat ve tefrit üzere olmaktan yasaklanmışsa, Kendisini istikamete götürecek yolların hepsini öğrenmek onun üzerine vaciptir. Kendisini ifrata ve tefrite götürecek yolların hepsini öğrenip ondan sakınması da insan üzerinde vaciptir. İşte insanı istikametten çıkarıp ifrata ve tefrite götüren yollardan bir tanesi budur. Kelimelerin, şer'i kelimelerin lugavi manaları üzerinde yoğunlaşıp ondan sonra şer'i manalarını bir kenara bırakmak. Mesela bu tefritte bir örnek verdik. Herkesi seveceğiz diye, ifrata örnek verelim, huluva örnek verelim. Mesela adam diyor ki, müşriye gülersen kafir olursun, bu da vela kapsamındadır. Onunla aynı evde yaşarsan kafir olursun, bu da vela kapsamındadır. Ticaret yaparsan ona destek vermiş olursun, bu da vela kapsamındadır. Kimlik alırsan onun velayetini kabul etmiş olursun, bu da vela kapsamındadır. Bunlar hiçbiri şer'î şeyler değil. Bu aşırılığa nereden ulaştı bu adam? Çünkü Vela kelimesinin Arap lugatındaki manasını aldı, şer'i manasına bakmadı, doğru mu? Arap lugatındaki manası da çok geniş olduğu için, yani alakadar olduğun her şey senin onu dostluğunu gerektirebilir. En alt seviyede veya en üst seviyede gerektirebilir. Lugat manasını aldıkları için aşırıya düştüler, ilah i Şimdi o zaman bizde ne diyeceğiz? Arap lugatı şeriat, Arap lugatından ilah kelimesini aldığı zaman İlah kelimesinin hangi manası üzerine yoğunlaşmış? Mağbud manası üzerine yoğunlaşmış. Yani diğer manalarını bir kenara bırakmış. Diğer manaları sahip olmakla beraber. Fakat la ilahe illallah ilah kelimesini koyarken mağbud manasında kullanmış. Anlaşıldı. Delil şeriatın ilah kelimesini mağbud manasına kullandığının şeriata delili. Kim söyleyecek bize delil? Meryem, seysandır, seysandır. Oku sö i̇şte onlar Allah'ın dışında kendilerine büyük güç kuvvet olsun diye ilah edindiler. Hayır o ilah edindikleri ondan ibadetlerini yapamayacaklar. واتخذوا <gülüyor> من دون الله آلهة ليكون لهم عز كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون لهم تدوا يكونون عليهم ضده. Onlar Allah'ın dışında kendilerine güç kaynağı olması için, izzet kaynağı olması için bir takım ilahlar edindiler. İlahlar. Tamam? 2. ayete Allah diyor ki: "Kella asla" سَيَكْفُرُونَ him Onların ibadetlerini inkar edecekler. Bak, birinci ayette ilah dedi, ikinci ayet kelime de ibadet dedi. Şeriat aynı kelimeyi eş anlamlı kullanıyorsa, demek ki buna ne diyoruz? Eş anlamlı istidlal metodu. Tamam mı? E, muradif kelimeler bunlar, eş anlamlı kelimeler. Şeriat bir kelimeyi, iki farklı kelimeyi aynı anlamda kullanıyorsa, biz onun Allah'ın yanında aynı anlamı ifade ettiğini anlarız Demek ki ilah kendisine ibadet eder. Başka delil? İlahınız tevkili ilahıdır, ondan başka ilahı yoktur, o Rahman ve Rahim'dir. Tamam. Bu e, ayetteki ilahıtan kasıt müfessirine de doğaçlara demişler ki, e, ibadet edilmenin olasıdır. Bak şöyle, senin söylediğin bu delil doğru fakat şu başlık altında doğru değil. Niye? Çünkü şu anda biz doğaçlarla tefsircilere gelmeden önce, önce Allah'ın kelamından ve Rasulünün sünnetinden ilahın mağbud manasına geldiğini ispat edeceğiz. Ondan sonra bak bütün lugatçılar da, bütün şeyler de, bütün tefsirciler de böyle demiş diyeceğiz. Tamam? Böyle olursa istilal metodumuz doğru olmuş olur. Çünkü Allah'ın kelamı delile ihtiyaç duyması kendi delildir. Fakat müfessir de lügatçı da bu ikisinin sözleri delile ihtiyaç duyar. Çünkü başlı başına delil değildir bunlar. Bak birinci delilimiz neydi? Meryem suresindeki ayet-i kerimeydi. Tamam? İki, başka bir delil söyleyelim. Orap. İlah, İlahı soruyorum ben. İki, bütün peygamberler kendi kavimlerine geldikleri zaman kavimlerine şu, şu sözü söylemişler. Ani abdullah'e maalekum min ilahin gair. <gülüyor> Allah'a ibadet ediniz, sizin için onun dışında bir e, ilah yoktur. Şöyle olmalıydı oysa. Ani <gülüyor> abdullah'e Malakum min ma'budin demesi lazımdı. Sizin için onun dışında hiçbir mabut yoktur diye. Fakat ne dedi peygamberler? Ene abudullah, malakum min ilahin gayruhu. Sizin için Allah'ın dışında bir şey ilah yani bir mabut yoktur. Bak bu ikinci delil. Tamam? Ha keza müşrikler de peygamberlerin davetinden aynen bunu anladılar. Kalu ecitena linabudallah vahdehu ve nazara ma kana ya'budu abauna Allah, yani şey yapalım, sadece Allah'a ibadet edelim ve Allah'ın dışında babalarımızın ibadet ettiklerini terk edelim diye mi geldi? Oysa peygamber onlara ne demişti? La ilahe illallah deyin. Peygamber onlara ne demişti? Allah'tan başka sizin ilahınız yoktur demişti. Onlar bunu nasıl formüle ettiler kendi işlerinde? قَالُوا اَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ اللّٰهَ وَحْدَهُ وَنَزَرَ ma kana يَعْبُدُ عَبَعُونَ Sen şey yapalım da sadece senin ilahına mı bir tek ilaha mı ibadet edelim diye. Müşrikler de bundan bunu anladılar ve peygamberler de onları bu anlayışlarında ihlal ettiler. Doğru mu? Onlara daha farklı bir şey söylemeliler. Başka delil? Başka delil. Hadisler. Peygamber aleyhissalatü vesselamın hadislerinde ilah ile ma'bud... La ilahe illallah illa la illallah aynı manada kullanılmış. Mesela bir örnek verelim, Cibril hadisi. Cibril hadisinde Cibril peygamberimize soruyor, diyor ki, اَخْبِرْنِ عَنِ الاسلام. Bana Cibril hadisini biliyorsunuz değil mi? Cibril peygamberimize geliyor, aralarında bir konuşma geçiyor. Bana İslam'dan haber ver. Asıl rivayetlerde Peygamber Aleyhisselam ne diyor? İslam, kelime-i şehadet, namaz, zekat, oruç bir de haçtır. Doğru mu? Müslüm'ün bir rivayetinde diyor ki İslam En ve la tuşrike bihi Ne oldu şimdi? Önümüzde iki seçenek var. Ya Peygamber Aleyhissalatu Vesselam iki farklı cevap verdi? Öyle mi? Veya da sahabe Peygamberimizin meclisinde bulunanlar Peygamberimizden bunu duydular. Herkes bunu farklı bir şekilde şey yaptı. Rivayet etti. Başka bir seçenek var mı? Yani aynı hadis bize iki farklı lafızla gelmiş. Önümüzde iki seçenek var. Ya Peygamberimize aynı soru iki defa soruldu. Peygamberimiz her seferinde başka bir cevapla cevap verdi. Veyahut da oradaki bir kere bu olay yaşandı. Sahabeler bunu işittiler. Herkes kendi anladığını bize aktardı. Birincisi zor. Yani Cibril hadisesi Peygamber aleyhissalatü vesselam döneminde bir kere yaşanmış. Geriye ne kaldı? Geriye ikincisi kaldı. Demek ki sahabenin yanında اَشْهَدُ Allah اِلٰهَ illallah". وَاَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ ile sadece Allah'a ibadet edip اَنْ تَعْبُدَ اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكَ بِهِ شَيَّا Sadece Allah'a ibadet edip ona hiçbir şey şirk koşmamak bu iki kelime arasında hiçbir fark yok. Tamam? Hiçbir fark olmadığı için ikisi onların yanında aynı anlama geldiği için bu şekilde rivayet etmişler. Yani örnek mesela peygamber diyelim bir mecliste oturuyor bir tane adam içeriye girdi bir tane sahabe diyor ki جَاَ تَالِبٌ bir tanesi diyor ki جَا Fark var mı bu iki lafız arasında? Öğrenci geldi, öğrenci geldi. Biri bunu tilmis kelimesiyle ifade etmiş, biri bunu talip kelimesiyle ifade etmiş. Fakat ne zaman bunu yapabilirler? İkisinin arasında hiçbir fark olmadığı zaman. Tamam? İkisinin arasında, bir bunu rivayet eden yanında hiçbir fark olmadığı zaman. Burada ne yapmış sahabe bize? Şehadetü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Bunu bize naklederken Allah'a ibadet etmek, Allah'ın dışında bir şey şirk koşmamak demiş. Demek ki sahabenin yanında ilah, kendisine ibadet edilmesi gereken varlık demek. Başka bir örnek mesela buniyen İslamu ala 50 hadisi. E Buhari ile Müslim'in İbn Ömer'den rivayet ettikleri hadis. Değil mi? Peygamber Aleyhissalatu vesselam diyor buniyen İslamu ala 50. İslam 5 şey üzerine bina edilmiştir. Aslı rivayetlerde üzerinde ittifak edilen şahadeti en la ilahe illallah. Birinci başlayan Allah Teala başka ilah olmadığına şahitlik etmek. Fakat Başka rivayetlerde Müslüman rivayette de mesela eee bunu elislamu aleyhimsen ala an Allah Allahu diye başka bir rivayette ala an ve ve Sadece Allah'a ibadet etmek ve Allah'ın dışında ibadet edilenleri inkar etmek üzere İslam bina edilmiştir. Şimdi ne yaptı? Gene birincisinde söylediğimiz gibi demek ki sahabenin yanında Allah'tan başka ilah yoktur cümlesiyle buna şahitlik ile Allah'ın birlenmesiyle Allah'tan sadece Allah'a ibadet edip onun dışında ibadet edilenler reddedilmesi. Bu üç mana arasında hiçbir fark yoktur. Hiçbir fark görmedikleri için de bunu bu şekilde rivayet etmişler. Başka bir örnek. Yine Bukhari'le Müslim'in İbni Abbas'tan rivayet ettiği Muaz'ın Yemen'e gönderilmesi kısası. Peygamberimiz ne dedi? ''İnneke teqdimu kavme min ehli kitab fel yekun ma tad'uhum ileyhi şehadete el la illallah.'' ''Sen muhakkak ki ehli kitab olan bir kavme geliyorsun ey Muaz.'' Onları ilk davet ettiğin şey Allah'tan başka ilah olmadığına şahitlik etmeleri. Başka bir rivayette ilâ ibadetillah. İlâ ibadetillah. Onları Allah'a ibadete davet et. Demek ki Allah'tan başka ilah olmadığına şahitlik ile Allah azze ve celle'nin tek ibadet edilecek merci olması bu ikisi sahabenin yanında eş anlamlı kelimeler. Anlaşıldı. Başka sahabenin böyle anladığına dair örnek Araf suresinde Musa aleyhisselam davetini yapıp Siyerbazlar iman ettiği zaman Musa aleyhisselam e, Firavun'un yanındaki aristokratlar dedi ki "Kalel melebu min Musa. Etaderu Musa ve kavmihi liyifsidu fil ardi ve Sen Musa'yı ve yanındakileri terk edeceksin de yeryüzünü fesada versinler ve seni ilahlarını terk etsinler" diye mi onlara bırakacaksın? Şimdi hani nasıl ki e, günümüzde diyelim ki Müslümanlar bir şey yaptığı zaman e, yüzünü ifsad eden tağutlar, e, işte televizyonlara çıkıp veyahut da ortalığa çıkıp işte bunlara engel olmamız lazım. Bunlar yeryüzünde bozgunculuk yapıyorlar, bunlar terörist, bunlar kan döküyorlar falan diyorlar ya. Aynı mantık nereden geçmiş bunlara? Firavundan geçmiş. Yani bak Firavun'un yanındaki adamlar, Firavun'un vasfı şu. Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de diyor ya اِنَّ ala fil ardi, الْاَرْضِ وَجَعَلَى اَهْلَهَا شِيعًا يستضعف طائفة منهم يذبح ويستحي نساءهم إنه كان من المفسدين büyüklendi insanları parçalara böldü onları mustazaf kıldı erkek çocuklarını doğradı kız çocuklarını serbest bıraktı ve yer yüzünü fesada verdi adam her gün yüzlerce erkek çocuğunu öldürürken bu yanındaki aristokratların bakanların sesi çıkmıyor soru yok fakat Musa tevhid'i anlattığı zaman sen Musa'yla yanındakileri serbest bırakacaksın da kişi yeryüzünü bozgunculuk yapsınlar, fesada versinler, ilahlarımızı terk etsinler?" Ee, diye aynı mantık günümüze de e, işliyor. Burada bak diyor ki ardi, فِي الْأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَاَلِهَةَكَ Senin ilahlarını terk etmeleri ve yeryüzünü fesada vermeleri için. i̇bn Abbas bu ayeti şöyle okuyor, diyor ki ardi, فِي الْأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَاِلَهَةَكَ Senin ilahlığını terk etmelerini mi istiyorsun? Bak bir kıraatte ilahları mı terk etmelerini istiyorsun? İbni Abbas'ın kıraatında senin uluhiyetini, senin ilahlığını, Firavun'a bizzat diyor, terk etmelerini mi istiyorsun? Sebep olarak da şunu söylüyor İbn Abbas, çünkü diyor, لِأَنَّ فِرَعَوْنَ كَانَ يُعْبَدُ وَلَا يَعْبُدُ Çünkü Firavun'a ibadet ediliyordu. Firavun kimseye ibadet etmiyordu ki ilahlar olsun. Yani sahabenin yanında ilah kelimesiyle ibadet kelimesi sanki eş anlamlı kelimelermiş gibi. Buraya kadar anlaşıldı değil mi? Önce lügat manasını getirdik. Sonra şeriatın lugat manasındaki bu ilah kelimesinin manasını daralttığını, sadece belli bir manaya hasrettiğini. O manada ne? O manada ibadet manası. Tamam? Dedik. Delillerimizi verdik. Şimdi Ömer abi'nin dediği deri de geçerli olur artık. Nasıl? Müfessirlerin çoğu "Ve ilahukum ilahun vahid. La ilaha illa huval Rahmanur Rahim." Sizin ilahınız tek bir ilahtır. Ondan başka ilah yoktur. O Rahmandır, Rahim'dir. Bu ayeti tefsir ederken Buradaki ilahı ne diye tefsir etmişler? Ma'bud diye tefsir etmişler. Tamam? Şimdi oldu. Çünkü şer'i delillerimizi söyledik. Sonra lügatçıların ve tefsircilerin söylediğini de söylemiş olduk. Buraya kadar soru sormak isteyen var mı? Anlaşılmayan bir şey. bu. Hocam şu an işte dediği olarak söylüyorum. Kim na ilahe illallah derse, Allah'tan dışında ibadetleri reddederse bize can manlı, olur. Olur. Bu da olur. Bunu da söyleyebiliriz. Demek ki nefk ilah, Allah'ın dışında ibadet edilenler diye bunu da söyleyebiliriz. Tamam, şimdi o zaman La ilahe illallah ne demekmiş? Hani La ilahe illallah dediğimizde günümüz müşriklerinin lafı evinip kıvırdığı gibi bir mesele değil yani. İşte Allah yani o gönüller ona özlem duyacak, onda şaşkınlık duyacak, azameti çok büyük falan, Cık bunları geç. Bunlar hepsi yan anlamlar, La ilahe, La ma'bude bi haqqin. İbadeti hak eden hiç kimse yoktur. İllallahu sadece ibadeti hak eden ve bundan dolayı da ilah olan tek varlık Allah azze ve celle'dir. Tamam? Manası bu. Ee, bir insan öyleyse akşama kadar da la ilahe illallah dese ibadet kapsamına giren şeyleri Allah'tan başkasına yaparsa bu insan la ilahe illallah söylememiş hükmündedir. Doğru mu? Mesela bir adam Nasıl ki diyelim ki oturduğu yerde sadece söz olaraktan ben abdestliyim dediğinde abdest almadan, abdestin hakikatini yerine getirmeden biz bu adama abdestli diyor muyuz? Demiyoruz. Burada oturdu diyelim namaz kıldı mı? He he ben namazı kıldım. Fakat namazı kılmamış. Şimdi mesela Allah bir namaz var. Doğru mu? Namaz var. Senin o namazı, namaz diyebilmemiz için Allah ona bir takım şeyler koymuş. Tekbir getireceksin, öncesinde abdest alacaksın, kıbleye yöneleceksin, Fatiha okuyacaksın, ruhi yapacaksın, secde yapacaksın. Bir de her seferinde ben namazı kıldım, bu ibadeti yerine getirdim, bu kadar tafsiratla anlatamayacağına göre bir de bunun bir sembolü var. Yani biri sana sorduğunda namazı kıldım mı? Evet namazı kıldım. Fakat burada namazı kıldım sözüyle sen namazı kılmış olmazsın. Eğer namazı gerçekten kılmışsan, Namazı kıldım demen sözü senin namazı kıldığını gösterir, tamam? Yani o ibadeti yerine getirdiğine, sembol olarak kılınan kelime o ibadeti de yerine getirdiğin zaman ancak bir anlam ifade eder. Yani sen burada oturup namaz kıldın mı? Sadece sembolü söylüyorsun. Evet namazı kıldım, namazı kılmış olur musun? Namazı kılmış muamelesi görür müsün? Görmezsin. İşte La ilahe illallah da böyledir. Sen La ilahe illallah dediğinde itikat olarak şunu söylüyorsun, ben Allah'ın dışında İster kendinde bu hakkı görsün, ister insanlar ona bu hakkı versin. Bütün ibadet edilen tağutları reddediyorum, la diyorum, illallah. Sadece Allah'ın ibadeti hak ettiğini söylüyorum ve sadece ibadetlerimi Allah'a yapıyorum. İtikat bu. Bunun sembolü la ilahe illallah. Sen akşama kadar burada la ilahe illallah desen fakat bu söylemiş olduğumuz asıl içeriği yerine getirmemiş olsan senin bu yapmış olduğun ne olmaz? Senin bu yapmış olduğun kesinlikle ve kesinlikle eşeği olmaz la ilahe illallahı söylemiş olmasın. Tamam? Muhammed bin Abdullah özellikle niye bize alttaki ayet-i kerimeyi örnek verdi? Şu sebepten dolayı. Çünkü günümüzde insanlar la ilahe illallah tefsir ederken mesela ne diyorlar? La illallahla illallah la halika illa Allah'tan başka yaratıcı yoktur. La kadira ala'l-ihtira'i illa Yani bir şeyleri yoktan var etmeye Allah'tan başka gücü yeten yoktur diye. Mesela bunlar hep La İlahe İllallah'ın kendisiyle tefsir edilmiş olduğu şeyler. La İlahe illallah yanlış tefsir edilince bu sefer bak, örnek, Allah'tan başka yaratıcı yoktur desen. O zaman adam La İlahe illallah diyorsa ve sadece yaratıcı olarak Allah'ı kabul ediyorsa ve Allah'ın dışında da yaratıcı kabul etmiyorsa, tamam Müslüman oldu. Doğru mu? Bizim söylemiş olduğumuz örnek burada geçerli oldu yani, Bir yaptığın tefsire göre. Ben La İlahe illallah diyorum, ve Allah'ın dışında hiçbir yoktan var etmeye kimsenin gücü yetmez dediğinde adam buna da inanıyorsa Müslüman oldu. Muhammed İbni Abdülvahab tasavvuf ehlinin, kelam ehlinin, felsefe ehlinin La ilahe illallah'a vermiş oldukları mananın yanlış olduğunu anlatmak için size bu ayet kelimesi kelimeyi verdi. Dedi ki eğer Allah'ın tek yaratıcı olduğunu kabul etmek La ilahe illallah'ın manası olsaydı şu ayet kelimede ismi geçen müşrikler Müslüman olmaları gerekirdi. Çünkü kabul ediyorlar. Doğru mu? Başka örnekler de var Kur'an-ı Kerim'de. Onlara da bakalım. Yani müşriklerin itikadını şey yapmak için, sıralayabilmek için biri de tahtada bize yazsın isterseniz. Gönüllü biri tahtada müşriklerin itikadını yazalım madde madde. Kim yazacak? Tahtada yazmıyor musunuz? Ben yazayım. Otur otur. Bir yaratıcı Allah. Bizim şu an okuduğumuz ayeti bir daha okusun biri. Sıkul men yok burda yaratıcı men Bir rızık verin, rızık veren Allah. İki, duyguları elinde bulunduran Allah. Dene, en Duyguları elinde bulunduran Allah. Üç ölden şey diyelim yaratan da öldüren de Allah daha şu olur üç, üç yaratan da dirilten de Allah. Vamen yüder bir ul emra dört ee, işleri düzenle yani bütün kainatın düzeni kimin elinde Allah Tamam. şimdi minun suresini açın minun suresi ben açayım size suresi elmin suresi 84 yani sayfa 346. bu çıkar. Buldunuz mu? Bulduk. Okuyalım. Kul limen el-ardu ve men in Ayet 84. Ayet 84. Bulduk. Herkes buldu mu? Kul el-ardu ve men in kuntum ta'lemun. Deği yüzü ve yeryüzünün içindekilerin hepsi kime aittir? O zaman ne oldu? Yerin mülkü. Hepsi Allah'ın. Yeryüzü ve yeryüzünün içindeki herkes, yerin mülkü. Buna müşrikler şeyle inanıyorlar ha, putlarının da Allah'ın mülkü olduğuna inanıyorlar. لَبَّيْكَ اللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ لَا شَر۪يكَ لَكُنْ إِلَّا شَر۪يكُنْ تَبْلِكُهُ وَمَا مَعْمَلَكِ Yani Müslüm rivayet ediyorlar, haçla böyle terbiye getiriyor. Allah'ım sana icabet ettik, senin hiç bir ortağın yoktur tek ortağı vardır. O da sen ona da onun bütün gücüne de sen sahipsin. Yani hani bütün onun mülkü hepsi sende elindedir diyorlar. Hani putların da Allah'ın tasarrufunda olduğuna inanılan. Yerin mülkü hepsi Allah'ın elinde. Yer ve içindekiler, insanlar da dahil başka. Es-yaquluna lillahi kul efela tzekerun. <gülüyor> Allah diyecekken senadaki öğüt almaz mısınız? Anlamaz mısınız diye. Kul malik rubu semavatis sebi ve rubbu'l azim. Yani bütün Günümüz müşriklerinin bile anladığından fazlası var. De ki yedi kat göğün ve büyük arşın sahibi kimdir? Bizimkiler arşa etmeyen eden bir Allah olmadığı için arş, arş, arş da yok aslında ortada. Çünkü hepsi bunlar mecaz olan şeyler. Altıncısı ne oldu? Yedi kat gök ve büyük arş. Kimin? Allah'a ait. Sana Allah'ındır diyecekler. De ki sakınmaz mısınız? Şirk koşmaktan uzak durmaz mısınız? قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلْ لِشَيْهِنْ Her şeyin melekutu, anahtarı kimin elinde? 7. Her şeyin anahtarı Allah'ın elinde. Her şeyin ama hiç istisna yok yani Allah'ın elinde. 8. وَهُوَ يُجِرُ وَلَا يُجَرُ عَلَى Allah korur ama kimse Allah'ın zevceliği koruyamaz. yani Bütün kainattakileri koruyan, kendisine başvurduğu, uğranı, şeyi altına alan Allah'tır. Korur fakat korumaz. korunamaz, korunamaz. Başkan. Yanatsav. Başka nerede vardı? Ankebut suresinde vardı. O da 402, hemen az ileride. Sayfa 402, ayet 61 Ankebut Suresi, Buldunuz mu ayeti? 61. ayet 61. "Vellezî sa'atehu men halaqas semâvâti vel ardı ve sahharaş şemsa vel kamer le yekûlullâh." Yani burada bir ekstra neğimiz var. Burada ekstra güneşi ve ayı kim bu sakartılmıştır? Yani güneş ve Ay'a yön veren kimdir? Güneş ve Ay'ın şeyi Allah. Şimdi bizim müşrikler, Güneş ve Ay'ın, bırakın Allah'ın yarattığı olmasına, Güneş ve Ay'ın Allah olduğuna inanıyorlar. Yani Ay'a bakıp, Ay'ın şekillerine, yıldızlara bakıp şey belirliyor, kader belirliyorlar. Sen i̇şte burcun şuysa falan yıldıza göre işte efendim ne olacakmış, bu hafta günün böyle geçecekmiş sanki o yıldızlar insanların hayatlarına yön veriyorlar. Yani sen o iki aralıkta doğursan, kova burcuysan, bilmem ne burcuysan, sen hayatına işte bu böyle olacak, böyle olacak gibi. Veya kâinlere gidiyorlar, yıldıza bakıyor, bir şeyler söylüyor, tamam diyor işte. Ay'a bakıyor, güneş'e bakıyor, sayı yıldızlara bakıyor, karşıdakiler bir şeyler söylüyor. Çünkü o yıldızların, o gezegenlerin, insanların hayatları üzerinde direk tesiri olduğuna inanıyorlar, tamam mı? Güneş ve ay Allah'ın elinde. O usta Başka? Allahue yefsudu rizqalen <gülüyor> yeşa'u min ibadihi ve yaqdiru leh inne'llaha bikulli şey'in alim. Ve le ensa'de men nazzala min's-sema'i ma'an fa ahya bil min ba'di mevtıha la yaquluna Allah. Son onlara de ki gökten yağmur indirip yüzünü ölümünden sonra dirilendir kimdir? sana Allah Ne oldu? Ol. Yağmuru ve ekini çıkarın. Yani olsaydı şimdi bizimkiler itikat emin olun. Ebu bu yaşıyor olmuş olsaydı şimdi bizimlere itikat dersi verirdi. Önek senuğunla yakın bir tane Zuhruf Suresi'nde var. Zuhruf Suresi'nde sadece hal var. Yani yaratma dışında bir şey yok. Şimdi bu Peygamber Aleyhissalatu Vesselam'ın kendisiyle savaştığı müşriklerin itikadı. Peygamber Aleyhissalatu Vesselam'ın kendisiyle savaşan müşriklerin itikadı. Rızık veren, duyguları elinde bulunduran, yaratan, dirilten, işleri düzenleyen, yerin ve içindekilerin mülkünün sahibi olan, yedi kat göğün ve büyük arşın sahibi olan her şeyin anahtarını kendi elinde bulunduran, her şeyi koruyan fakat kendisini hiç kimsenin koruyamayacağı, güneş, ay ve sair gezegenlerin hepsini insanlara musakkal kılan, yağmuru yağdıran, yerden toprağı bitiren, yeri ve göğü yaratan Allah. Bu. Buna rağmen bu insanlar Müslüman olmamışlar. Demek ki La ilahe illallah'ın manası bunların hiçbir tanesi değil. Şayet bunlar olmuş olsaydı zaten müşrikler La ilahe illallah demiş olacaklardı. Tamam? Öyleyse bizim içinde yaşadığımız veya sahir toplumlarda İslam diye bu itikada sahip olan insanlar varsa İslam diye, iman diye tevhid diye itikatları buysa bu itikadın Ebu Cehil'in itikadından hiçbir farkı yoktur ve bu itikad ile hiç kimse Müslüman olmamıştır. Ha aklınıza hemen şu soru gelir. Yani günümüz müşriklerinin ortaya attığı şüphelerden bir tanesi de budur. Hemen derler ki ama bunlar Peygamberimiz La ilahe illallah dediğinde demediler. Bir... İkincisi peygamberin peygamberliğini kabul etmediler. Bizim toplum peygamberin peygamberliğini kabul ediyor ve la ilahe illallah kelimesini söylüyor. Tamam bunların peygamber gelmeden yaşayanlar peki? Hani onların böyle bir sorunu da yoktu. La ilahe illallah söylemek gibi kimse onlardan böyle bir talepte de bulunmadı. Hakeza bununla beraber peygamberin peygamberliğine iman gibi bir sorunları da yoktu. Peygamber gelmeden önce ama inançları buydu. Yine buna inanıyorlardı, doğru mu? Fakat buna rağmen bu onları Müslüman kılmadı. Allah ve Resulü onların küfrüne ve ebedi cehennemde kalacaklarına hükmettiler. Anlaşıldı? Ha. İşte bu bize neyi gösteriyor? Bu şu an anlatmış olduğumuz konu hepsi bize Yusuf suresindeki şu ayet kelimenin tefsirini gösteriyor. Wa ma yu'uminu billahi illa billahi illa Onlardan birçoğu Allah'a şirk koşmadan iman etmezler. İnsan, imana dahil olan bazı cüz'iyata, bazı parçacıklara inanıyor olabilir. Fakat eğer ibadette Allah'ı billemiyor, Allah'a şirk koşuyorsa o insan gene nedir? O insan gene müşriktir. Zaten İbni Abbas da bu ayeti böyle tefsir etmiş. وَمِنْ اِيمَانِهِمْ billahi Onların Allah'a imanında şudur diyor, onlara sorulduğunda yeri ve göğü kim yarattı? Allah derler. Dağları kim yarattı? Allah derler. Fakat bununla beraber Allah'a şirk koşarlar. Yani demek ki insanın imanın bazı cüz'iyatına inanması hayatında şirk olduğu zaman La ilahe İllallah'ı söylese bile onu İslam dairesine sokmaz. Canını malını koruma altına almış olmaz. Muhammed İbni Abdülvahhab'ın bize birinci kaideyle anlatmak istediği mesele buydu. Mekkeli müşriklerin itikadını bize resmetti. Bu itikatla beraber insan İslam'a giremeyeceğini söyledi. Tamam. Buraya kadar anlaşılmayan, sormak istediğimiz bir şey. Bir kaydı daha okuyalım mı, duralım mı yoksa, duralım mı? Tamam. Wa'akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.